بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, selamı sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Rabbim sizleri dünya ve ahiret hayatında saadete ulaştırsın. Değerli kardeşler, değerli dostlar, sizlerle beraber Allah nasip ederse, üç serilik bir ders yapacağız. Dersimiz tevhide yolculuk adını verdiğimiz üç usulle tevhide vusul 3 usulle tevhide vusul üzerine olacak yani üç usulle 3 kaide ile tevhide yolculuk vusul edeceğiz değerli dostlarım kardeşlerim değerli kardeşlerim dünya ve ahiret selametini yakalaya binmek için Allah'ı billemeli emrini yerine getirmeli yasaklarından sakınmalıdır değerli dostlarım yeryüzüne gelen rasullerin ve nebilerin ilk daveti tevhid üzerine olmuştur gelen bütün peygamberler ve rasuller bir tek olan Allah'a kulluğa davet etmek amacıyla gelmiştir dolayısıyla Tevhide davet etmek nebilerin görevidir, mesyedidir ve biz de onlardan aldığımız bu güzel mirası bütün insanlara taşımamız gerekir değerli kardeşlerim. Dolayısıyla resuller ve nebiler tevhid binasını binalandırmak, temellendirmek, kurmak amacıyla görevlendirilmiş ve hakkını da Yerine getirmişlerdir. Bu sebeple tevhid Resullerin ilk çağrısı, ilk sözü, ilk davetidir. Allah'ın indirdiği tevhidi öğrenmek, Resullerin davetine sarılmak için mutlaka Allah ve Resulünün belirlediği tevhid dinini öğrenmek, anlamını kavramak ve peygamberlerin açtığı, sünnet yolunu takip etmek gerekiyor kardeşlerim. Değerli kardeşlerim insanoğlunun bugün en büyük sorunu Allah'ı tevhid ekseninde birlememektir. Allah'ı tevhid ekseninde birlememektir. Allah'ı tevhidlemeyen ama Allah'ı tanıyan çok insan vardır. Allah'ı Tevhidlemeyen ama Allahı tanıyan çok insan vardır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla Allahı tevhidi değerli kardeşlerim ancak kabullenerek bilemiş, doğrulamış oluruz. Önemli olan budur. Bakınız, her Allahı tanımak tevhid demek değildir ama Allahı tevhid demek bir tanımaktır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, tanımak ile billemek arasında büyük bir fark vardır. Tanımak, billemek değildir. Ancak Allah'ı billemek, Allah'ı tanımanın adıdır değerli kardeşlerim. O halde Allah'ın rahmeti ve selamı üzerine olsun değerli kardeşim. Bil ki Allah'ın varlığını, kabullenmek Allah vardır demek alemi ve insanı kainatı ve gözümüzün gördüğü bütün varlıkları yaratan sadece Allah'tır demek değerli kardeşlerim bizi muvahid yapmaz bizi muvahid yapan bu tevhide ek olarak uluhiyet tevhidi ve aynı zamanda İsim ve sıfat tevhidi dediğimiz iki tane daha tevhid gereklidir. Yani bir Müslüman sadece Allah'ı billediği zaman, Allah'ın yaratan olduğunu doğruladığı zaman, bu takdirde tevhidin birinci kısmını gerçekleştirmiş oluyor. Diğer ikinci kısım olan uluhiyet tevhidi, üçüncü kısım olan isim ve sıfat tevhidini de doğrulaması gerekiyor ancak bazı insanlar Allah vardır demekle Allah'ı billediğine inanıyor oysa bu yeterli değildir Allah'ı bilmek tanımak, kabullenmek onu rububiyetinde uluhiyetinde isim ve sıfatında bilmekle gerçekleşir değerli kardeşim zira Mekke'de müşrikler Allah'ı biliyorlardı, tanıyorlardı, itiraf ediyorlardı. Allah'ın yarattığına, öldürdüğüne, rızık verdiğine inanıyorlardı. Hatta onlar Allah adını anarak dua ediyorlardı. Peygamberimize lanet okuyorlardı. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler Peygamberimizin helak olması için ey Allah'ım diye dualarda bulunuyorlardı. Ancak onların Allah'a böyle inanmaları sadece Allah'ın yaratan, öldüren olduğunu doğrulamaları onları Müslüman sıfatına girdirmiyordu. Onlar bir Müslüman statüsünde görülmüyorlardı. Zira onlar Allah'a inanmakla beraber Allah'ın değerli kardeşlerim ubudiyetinde yani kulluğunda, ibadetinde, hükmünde, emrinde putlarını ortak görüyorlardı. Yani Allah'a inanan Mekkeli müşrikler Allah Azza ve Celle'nin değerli kardeşlerim ubudiyetinde, emrinde ve hükmünde, uluhiyetinde, isim ve sıfatında Allah'a ortak koşuyorlardı. Dolayısıyla Mekkeli müşriklerin Allah inancı Yetmiyordu. Allah'ı doğrulamaları, Allah vardır demeleri onlara değerli kardeşlerim kafi değildi. Onların aynı zamanda Allah'ı uluhiyetinde, isim ve sıfatında da bilmeleri gerekiyordu. İleriki dersimizde Allah nasip ederse biz bunun üzerinde duracağız değerli kardeşlerim. O halde tevhidi hakkıyla öğrenmek, onun faziletinden faydalanmak için... Bu üç seri olarak yapacağımız dersimize Allah için kulak verelim, faydalanalım ve güzelce istifade edelim, çevremize de bu temel bilgileri aktaralım değerli dostlarım, kardeşlerim. Ey kardeşim cennet tevhidin anahtarıdır. Üç usulle Allah'ı billemedikçe Müslüman vasfına eremeyeceğin gibi cenneti de elde etmen mümkün değildir. Bu üç usul sana aktaracağım rasullerin, Nebilerin, İslam alimlerinin ittifak ettiği, doğruladığı ve davet ettiği usulün adıdır değerli kardeşim. Ey değerli kardeşim, birinci usule geçmeden önce öncelikle tevhidin anlamı üzerinde durmam gerekiyor. Değerli kardeşim, tevhid Vahhade kökünden gelen bir maslardır. Tevhidin sözlük manası ise ifrat yani tekleme, birleme demektir. Istilahta ise Allah Azza ve celle'yi değerli kardeşlerim rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatında billemektir. Bakınız faziletli alim İbni Utheymin Rahimahullah diyor ki, Allah'ı isim ve sıfatlarında, rububiyetinde ve uluhiyetinde birlemektir. Değerli bir eserinde tevhidin tanımını yaparken bu şekilde yapmaktadır. Değerli kardeşim, değerli Müslüman, tevhid ancak nefi ve ispatla gerçekleşir. Tevhid ancak nefi ve ispatla gerçekleşir. Bu çok önemli bir kaidedir. La ilahe innallah kelime tevhidinde bu kaideyi bilmek, anlamak zorundayız. O halde yeniden söylüyorum. Tevhid ancak nefi ve ispatla gerçekleşir. Ne demek bu? Yani şu demektir. Allah'ın dışında tüm ilahları reddedip sadece Allah'ın ilahlığını kabullenmekle gerçekleşir yani birlenen Allah'ın dışındakileri inkar yok sayma reddetme ve sonra da yalnız bilinen Allah'ın rububiyetinde uluhiyetinde isim ve sıfatında birlemekle emrine tutunmakla gerçekleşir İşte bu sana aktarmış olduğum tanım Bugün tevhid ulemalarının bize şah yaptığı ve anlattığı tanımın ta kendisidir ey değerli kardeşim. Daha net bir ifadeyle Allah'ın dışında mabut olarak görülen, sevilen, tapılan, emrine boyun eğilen tüm ilahları inkar etmek yalnız Allah'ın hak mabutluğunu hak mabutluğunu itiraf etmekle de gerçekleşir. Bu tanım La ilahe innallah'ın tanımıdır. Ne demektir La ilahe innallah? Yani Allah'tan başka Hak mabut ilah Yoktur demektir ey değerli kardeşim. Bunu bir örnekle Açıklamak istiyorum. Diyelim ki Değerli kardeşim Şu önermeyi ve şu örneği iyi bir dinle. Diyelim ki Hasan Ayakta desem Hasan ayakta desem ben bu cümlemle Hasan'ın ayakta olduğunu ispat etmiş olurum öyle değil mi? Evet peki fakat ben bu sözümle ayakta tek Hasan'ın olduğunu ispat etmiş olmam. Belki Hasan'ın haricinde başkaları da ayakta olabilir bu cümleden. Bu da anlaşılabilir. O halde benim bu kısa cümlemden evet şu an Hasan ayaktadır ancak belki Hasan'ın dışındakiler de ayakta olabilir, anlaşılabilir. Peki kardeşlerim yahu şöyle desem Hasan ayakta değildir. Hasan ayakta değildir. Ben böyle demekle Hasan'ın ayakta olmasını Reddetmiş oldum. Yani Hasan ayakta değildir demek istedim. Benim bu kısa cümlemden evet şu an Hasan ayakta değildir ama başkaları da ayakta değildir anlaşılabilir. Bu cümleden bu anlaşılabilir. Ancak şu cümleme dikkat edin. Hasan'dan başka kimse ayakta değildir dediğim takdirde Hasan'dan başka kimse ayakta değildir ancak Hasan ayaktadır dediğim zaman bu cümlemde sadece ayakta olanın Hasan olduğunu başkalarının ayakta olmadığını itiraf etmiş doğrulamış kabullenmiş olurum ki işte la ilahe illallah da bu örnekte cümlede geldiği gibi değerli kardeşlerim sadece hak Mabut ilahın Allah olduğunu itiraf etmektir. Evet, yeryüzünde ilahlar vardır. Yeryüzünde tapılan çok varlıklar bulunmaktadır. Ancak tapılmaya layık olan Allah'tır. Ancak yücatilmeye layık olan Allah'tır. Ancak övülmeye, hükmüne itaat edilmeye... Tapılmaya kulluk edilmeye layık olan ancak Allah'tır demek. La ilahe illallah demektir kardeşim. O halde bu cümleden bu gerçekleri iyi anlamamız lazım. Ben la ilahe illallah dediğim zaman. Yeryüzünde hak mabut olarak sadece Allah'ı itiraf ediyorum. Allah'ı kabul ediyorum. Allah'ın dışında. Mahbut olunan, kulluk edilen, tapılan, emrine uyulan, hüküm koyan, kanun belirleyen, ilahlaşan, kendini inilahlaştıran ve Allahlaştıran. insanlara kendini Allah gibi tanıtan ve kendisinin ilah olduğunu iddia edip kendisine davet eden insan, varlık canlı cansız, ağaç, taş, ne olursa olsun hepsini reddediyorum, kabul etmiyorum demek istiyorum. İşte La İlahe illallahın anlamı, tevhidin anlamı değerli kardeşlerim budur. Şimdi tevhidin lügat anlamını, ıstılahi anlamını La İlahe illallahın hemen kavram olarak anlamını ortaya koyduktan sonra izin verirseniz birinci usulle başlayalım ve inşallah sohbetimizi, seminerimizi bitirelim. Bu dersimizde tevhidin anlamını ve sadece birinci usule değineceğiz, ikinci dersimizde ikinci usule, üçüncü dersimizde ise isim ve sıfat değerli kardeşlerim tevhidine değineceğiz Böylece toplam 3 seride bu tevhide yolculuk sohbetimizi bitireceğiz Allah'ın izniyle. Birinci usulümüz Rububiyyat Tevhidi. Birinci usul Rububiyyat Tevhidi. Ne demektir? İnşallah bunu da sizlere açıklamaya çalışacağım. Rububiyyat Rab isminden gelen bir sıfattır. Rab isminden gelen bir sıfattır. Manası Allah'ı alemde tasarruf sahibi düzenleyici, rızık verici öldürücü yaratıcı olarak billemektir, birlemektir yani bu deminden saydığım fiillerde deminden beri saydığım fiillerde sadece Allah'ı Rab olarak billemektir, kabul etmektir Rab demek terbiye eden düzenleyen meydana getiren kanun koyan nizam belirleyen demektir bu anlamda düzen koyan terbiye eden meydana getiren yoktan var eden yaratan Allah subhane ve Teala'dır, değerli kardeşim o halde rububiyet ne anlama geliyormuş rububiyet Allah'ın Rabb'lığında yani yaratmasında düzenlemesinde Ortağı olmadığını Bilemektir Rabbul Aleminin Dünyada yaratmasında öldürmesinde Yok etmesinde Haşretmesinde rızık vermesinde Düzenlemesinde Bir ortağı yoktur Bütün bunlarda tasarruf Sahibi olan Allah'tır Demektir değerli Kardeşim rububiyetin Anlamı budur rububiyet Tevhidi bize bunu Öğretir değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Müslümanın tevhid yolunda tevhide yolculuk ederken yapması gereken veya bir başka tabirle atması gereken ilk adım rububiyet tevhidini doğrulamaktır. Yani bir mümin tevhide doğru yolculuk ederken ey değerli kardeşim Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Yapman gereken ilk şey veya atman gereken ilk adım rububiyet tevhidini doğrulamaktır. Demin açıklamasında bulunduğum o tevhidi kabullenmektir. Yani Allah'ın Rab olduğunu kabullenmek. Bütün Müslümanların ilk yapmaları gereken budur. Daha sonra rububiyetiyle birlikte ek olarak bununla beraber Allah'ı uluhiyetinde, isim ve sıfatında bilmemeleri gerekir. Ancak biz şu an birinci usul üzerinde olduğumuz için rububiyet tevhidini biraz açmaya çalışacağız değerli kardeşlerim. O halde rububiyet tevhidinde Müslüman mutlaka ne olacaktır? Birlik ve beraberlik içinde olacaktır. Rabbul Alemini doğrulayacaktır. Yani Müslüman Allah'ın yaratan, öldüren, düzenleyen, rızık veren kainatta ve dünyada tasarruf sahibi olduğunu doğrulayan hükmeden kanun koyan olduğunu bilecektir, kabul edecektir bunu yapmadıkça Müslüman vasfını sıfatını elde edemez değerli kardeşlerim o halde Müslüman tevhidi üç usulle bilemedikçe Müslüman vasfını alamaz bu yüzden ilkin rububiyet tevhidi bizde bu nedenle İlk etapta anlatmak istediğimiz tevhid nedir? Rububiyet tevhidi. Birinci usulde anlattığımız rububiyet tevhididir değerli kardeşlerim. Mekke'de müşrikler rububiyet tevhidini bilirlerdi. Kabul ederlerdi. Doğrularlardı. Ama onlar doğrulamalarına rağmen Müslüman vasfını alamamışlardı. Allah onlara müşrik diyordu. Müslüman demiyordu. Neden? Çünkü değerli kardeşlerim demin de söyledi mücerred Allah yaratandır Allah kainatı düzenleyendir demek başlı başına yetmiyor. Allah'ı hem bu anlamda yaratan düzenleyen olarak kabullenmek uluhiyetinde ibadette ve aynı zamanda yüce isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri olmadığına inanmakla Zatına yakışır tarzda doğrulamakla, Kur'an'ın ve sünnetin isimlendirdiği ve vasıflandırdığı tarzda isimlendirmek ve vasıflandırmakla ancak gerçekleşir. Bu çok önemli bir kaide ve bir usuldür. Dolayısıyla Mekkeli müşriklerin Allah'ı bilmeleri ve tanımaları kendilerini Müslüman yapmamış kafirler dairesinden çıkartmamıştır. Onlar Allah'a inanmakla beraber Allah'a ubudiyetinde, emrinde, hükmünde, yasasında ortak koşuyorlardı. Yanı sıra Peygamberimizin davet ettiği gibi bir Allah inancını doğrulamıyorlardı. Peygamberimin billediği, ashabının billediği tarza Allah'ı billemiyorlardı. Hevalarına, arzularına uyuyorlar. Allah'a inanıp Allah'a inanmakla beraber şirk koşuyorlar putlarını Allah'a şefaatçılar, yardımcılar olarak görüyorlardı. İşte Mekkeli müşrikleri şirk dairesine düşüren, Müslüman vasfından uzaklaştıran temel husus bunlardı değerli kardeşlerim. Bakınız faziletli alim Sani el-Fevzan şöyle demektedir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin Savaştığı kafirlerin Allah'ı Rab olarak tanımaları yani Allah'ı yaratan düzenleyen olarak tanımaları onların Müslüman olmalarını sağlamamış ve kanlarını mallarını haram kılmamıştır. Dolayısıyla onlar müşrik statüsünde görünmüştür ta ki onlar Allah'ı rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatında bildikleri zaman Ashabın yaptığı gibi şirkten tevhide geçince Müslüman sıfatını almışlardır değerli kardeşlerim. Tarihte Firavun ve Mecusiler dışında Allah'ın yaratmada, diriltmede, öldürmede ortağı olduğunu söyleyen kimse olmamıştır. Tarihte Firavun ve Mecusiler dışında Allah'ın yaratmada, öldürmede, diriltmede ortağı olduğunu söyleyen kimse olmamıştır. Firavun, kendisinden daha büyük bir Rab olmadığını söyleyerek büyüklenip şirk koşmuştur. Bakınız, Firavun ne diyordu? Naziat suresi 24. ayet-i kerimede "Faqale rabbukumul ana rabbukumul Firavun dedi ki, "Ben sizin en yüce Rabbinizim." dedi. Yani Allah'a Rabbinde ortaklık koştu. Allah'ın yaratmasında düzenlemesinde, meydana getirmesinde ortağı olduğunu hükmünde ortağı olduğunu iddia etti. Subhanallah böyle büyük bir şirk olabilir mi? Böyle büyük bir şirki görebilir miyiz? Firavunun şirki büyük bir şirkti değerli kardeşlerim. Bakınız bir başka ayette İsra 102. ayette Musa aleyhisselam Firavuna ne diyordu? قَالَ لَقَدْ animte Ma <mâ> anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard basa'ira wa <ve> inni la adhunnuka ya fir'aun mathbura akbar musafiruna şöyle dedi pek ana biliyorsun ki dedi bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi Ey Firavun ben de senin hakikaten mahvolduğunu sanıyorum. İsra 102. ayet-i kerime. Bakınız Musa aleyhisselam Firavun'un yerlerin ve göklerin Rabbi olduğunu bildiğini haber veriyordu. Evet o biliyordu ama Allah-u Teala'ya rububiyetinde ortak koşuyordu değerli kardeşlerim. Mekke'de ise Ebu Cehil ve Ebu Lehebler, Allah'ı biliyordu, Allah'ın Rab olduğunu doğruluyordu. Ancak günümüzde komünizm, laizizm, ateizm ve buna benzer ideolojiler Allah'ın olmadığını söyleyerek hiç görülmemiş bir vahşi inanç ortaya koyarak batıl bir şirk akidi ortaya koymuşlardır. Öyle ki ateist bir inançlar ortaya koymuşlar, allah Teala'nın varlığını bile inkar etmişlerdir. Oysa Mekke'nin müşrikleri böyle bir inanç bile taşımıyordu. Ebu Leheb ve Ebu Cehil Allah'ın varlığına inanıyordu. Ama bugün bazı insanlar ateizmin yolunda gidenler veya laiklik yolunda gidenlerden bazıları Allah'ın varlığını, hükmünü, yasasını bile ne yapıyorlar kardeşlerim? Kabullenmiyorlar. Bu çağda Allah'ın görevi ve sorumluluğu yoktur. Yerler bizimdir. Gökner ise Allah'ın olabilir deyip kendi hükümranlıklarını yeryüzünde ortaya koymaya çalışıyorlar. Böyle bir şirk tarihte görünmemiştir. Böyle bir küfür tarihte değerli kardeşlerim görünmemiştir. Bakınız Allah Mekke'nin müşriklerin inançlarını, Allah'a inandıklarını şu ayetleriyle ortaya koymaktadır. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ama yemnukü semg ve abisara, <gülüyor> ve man yuxrjul hiiy min meyti, ve yuxrjul meyit min al hiiy, ve man yudabırul amra, fasyaqulun Allah, fakul a fala ttaqun deki size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Yahut o gözlere ve kulaklara malik olan kimdir? Ölüden diriyi çıkaran ve diriden ölüyü çıkaran kimdir? İşleri yelli yerince kim yönetiyor? Desen onlar Allah diyeceklerdir. O halde ona isyan etmekten korkmaz mısınız? Yunus suresi 31. ayet-i kerime. Yine ayet, bakınız açıkça müşriklerin Allah'a inandıklarını, göklerden rızık verenin, yağmurları yağdıranın, Ölüden diriyi çıkartanın, diriden de ölüyü çıkartanın Allah olduğu gerçeğini doğruladığını ispat etmektedir. Bir başka ayette Rabbul Alemin. <gülüyor> Andolsun ki onlara göklerle yeri kim yarattı diye sorsam elbette onları hüküm ve emrinde galip, her şeyi en iyi binen Allah yarattı derler. Zuhruf 9. ayet-i kerime bir başka ayette Rabbimiz وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ Onların çoğu şirk koşmaksızın bir türlü Allah'a iman etmezler. Yani onlar Allah'a iman ederler ama imanlarıyla beraber Allah'a ortak koşarlar. Yusuf suresi 106. ayet-i kerime tefsir alimleri bu ayetleri tefsir ederken diyorlar ki değerli kardeşlerim onlara yeri ve göğü kim yaratmıştır diye sorsan Allah derler ve yine bu itirafla beraber başkasına kulluk ederler. Başkasının emrine tabi olurlar hükmünü dinlerler ona kulluk eder ibadet ederler diye tefsir etmektedirler. Yine Rabbimiz bir başka ayetinde şöyle buyurmaktadır. Yani Mekke'nin müşriklerin Allah'a rububiyette inandıklarına dair deniller ortaya koyuyoruz. <gül> kul limen'in ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun. Seyekulunu lillahi kul efela tezekkurun. Kul men rabbus semawati's sab'i ve rabbul arşin azim. Seyekulunu lillahi قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُمْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنَّا تُصْحَرُونَ De ki, yedi göğün ve büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyeceklerdir. De ki, o halde korkmaz mısınız? De ki her şeyin hakimiyeti elinde bulunan, himaye eden fakat kendisine karşı kimsenin himaye altına alınmasına imkan tanımayan kimdir? Evet biliyorsanız cevabınızı verin. Onlar Allah'ındır diyeceklerdir. De ki öyle ise nasıl olur da aldanıyorsunuz? El-Mü'minun 84 ve 89. ayet-i kerimelerin arasında gelen ayetlerdir. İşte gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim Mekkeli müşrikler Allah'ın yaratan, öldüren, dirilten, meydana getiren olduğunu biliyorlar. itiraf ediyorlardı ancak bu itirafları onların Müslüman vasfına erdirmiyordu, ulaştırmıyordu. Zira onlar putlarıyla beraber Allah'a inanıyordu. Zira onlar şirk koşmakla beraber Allah'a inanıyorlardı asla. Allah'a olan bill billemede, Allah'ın tevhidlemesinde şirk asla mümkün değildi değerli kardeşlerim. Bakınız nitekim onlar putlarına inanıyorlar ve Allah'a, Allah ile kendileri aralarında kutları şefaatçi olarak nitelendiriyorlardı. Allah onların hakkında şöyle buyurmaktadır. Ve yabudune min dunillahi ma la yedurruhum ve la yenfa'uhum ve yekulun ha'ulai şüfa'un indallah. Kul etunebbiunallaha Allaha la ya'ne mu fis semawati ve la fil ard. Subhanahu ve ta'ala amma yuşrikun. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne fayda vermeyecek olan şeylere taparlar. Bir de bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir derler. Yunus suresi 18. ayeti kerime. Bakınız ayet açıkça onların Allah'a inandıklarını Allah ile aralarında putları da şefaatçılar, yardımcılar kıldıklarını itiraf ediyorlar. Allah ayette bunları haber veriyor. Onlar Allah'a inanıyordu ama Allah'a inanmaları başlı başına mücerret anlamda Müslüman olmalarını sağlamıyordu. O zaman ne yapmaları gerekiyordu? Allah'ı ubudiyetinde yani uluhiyetinde aynı zamanda isim ve sıfatında da birlemeleri gerekiyordu. Müslüman ve kafir bugün Allah'ı kabul etmekte, yaratan ve öldüren olduğunu doğrulamaktadır. Hangi kafire, hangi din düşmanına sorsak Allah'a inanmakta, Allah'a inanmakla beraber Allah'ın emrine, hükmüne boyun bükmemekte, sözünü dinlememekte, vahyine kulak vermemektedir. O halde Mekke'de ne diyorlardı? La Rabbe İllallah. Şöyle demiyorlardı. La İlahe İllallah. Onlar ne diyorlardı? La Rabbe İllallah. Ne demekti yani bu? Yeryüzünde Allah. Evet yaratandır Allah'ın yaratam olduğunu doğruluyoruz diyorlardı ama la ilahe illallah dediğimiz Allah'tan başka hak mabut yoktur gerçeğini doğrulamıyorlardı. O halde değerli kardeşlerim bu gerçeği iyi bilmemiz lazım. Ey kardeşim sen bu birinci dersimizde Allah-u Teala'nın rububiyette bilinmesi gerektiğini öğrendin, Allah-u Teala'nın Rab olduğunu kavradın. Onun yaratan, öldüren, dirilten olduğunu anladın ve öğrendin. Bu konuda ilk yapman gerekenin rububiyet tevhidi doğrulamak olduğunu öğrendin. Allah nasip ederse birinci usulü kavramış oldun. Yani tevhide yolculuk ederken bilmen gereken birinci usul olan Rububiyet tevhidini öğrendin. Allahu Teala'nın öldüren, dirilten, yaratan, düzenleyen, terbiye eden olduğunu kavradın ve bildin. Böylece birinci usulü kavradın. Allah'ın izinde önümüzdeki dersimizde ikinci usul dediğimiz uluiyet tevhidiyle devam edeceğiz. İnsanların büyük çoğunluğunun şirk koşmalarına sebebiyet veren Allahu Teala'nın Müslüman sıfatını vermediği ve kabullenmedikleri için yani bu tevhidi o güzel tevhidin kısmına gideceğiz. Kavrayacağız. Rabbim beni ve seni tevhid yolundan ayırmasın. Doğru yolda muhafaza buyursun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşvedü en la ilahe illa ente ve estağfirüke ve etubu ileyk. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.